Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Sabır, Hastalık, Kim ki Allah Celle Celaluhu'nun azabından kurtulmak ve rahmetine nail olup cennetine girmek isterse, nefsini dünyevi heva ve hevesten menetsin etsin ve dünyanın sıkıntılarına, musibetlerine katlanarak sabretsin. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah musibetlere katlanarak sabredenleri sever. Sabır birkaç yerde lüzumludur. 1. Allah Celle Celaluhu'ya itaat hususunda sabır ve sebat. 2. Allah Celle Celaluhu'nun Haram olarak ilan ettiği şeylere yaklaşmakta sabır ve sebat. 3. Musibetlere ve bilhassa bir musibete maruz kalındığının aykanlarında sabır ve sebat. Kim Allah Celle Celaluhu'ya ta tususunda sabır ve sebat gösterirse Allah Celle Celaluhu kıyamet günü ona cennette her biri gökle yer arası kadar olan 300 derece verir. Yine her kim Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı şeylere yaklaşmamakta sabır ve sebat gösterirse kıyamet günü o ona 600 derece verir. Kim de dünyanın meşakkat ve musibetlerine katlanarak Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarından ayrılmazsa o cennette ona 700 derece verir. Akıllı bir Müslümana yaraşan en doğru hareket, her ne surette olursa olsun, dünyada maruz kaldığı musibetlere sabretmek, ilahi nizamdan dışarı çıkmamak ve halinden şikayetçi olmamaktır. Çünkü musibetlerin en şiddetlisine peygamberler ve ermişler maruz kalır. Allah rahmet eylesin. Cüneydi Bağdadi der ki, Bela ve musibet, arifler için bir kandil, Allah yolunu arayanlar için bir uyarıcı, imanlılar için bir ıslahçı, gafiller içinse bir ölüm habercisidir. Kişi, bir musibete maruz kalıp, hoşnutluk göstermedikçe ve sabretmedikçe, imanın tadını bulamaz. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Kim ki? Bir gece hastalanır da sabreder ve Allah'a şikayetçi olmazsa anasından doğduğu günkü gibi temizlenmiş olur. Ey ümmetim! Hastalandığınız zaman Allah'a şikayetçi olup karşı gelmeyin. Muaz bin i Cebel'den nakledilen bir haber şöyledir. Allah Celle Celaluhu'nun mümin bir kulu bir hastalığa müptela olduğu zaman günahları yazan meleğe, Allah Celle Celaluhu şöyle emir verir. Onun defterinden kalemi çek. Sevapları yazan meleğe de şöyle buyurur. Kulumun işlediği amellerin en güzellerini yaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden anlatılan başka bir haber de şöyledir. İmanlı bir kul hastalandığı zaman Allah Celle Celaluhu ona iki melek göndererek ''Bakın bakalım.'' Kulum neler söylüyor der. Eğer kul Allah'a hamd ederim diyorsa, Allah buna vakıf olmakla beraber, melekler o sözü alıp Rabbine götürürler. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Eğer kulumu bu hastalık halinde öldürürsem, cennete koyacağım. Ve eğer şifa verirsem, etini ve kanını daha hayırlı bir ete ve kana çevirecek ve günahlarını affedeceğim. İbni Ata der ki: Kişinin doğruluğu, yalancılığı ve gerçek mümin olup olmadığı bolluk, genişlik ve musibet anında belli olur. Eğer bolluk, genişlik günlerinde şükrediyor ve musibete maruz kaldığı demlerde de ağlayıp Allah'a sızlanıyorsa o yalancılardandır. Eğer bir kimse her yönden alim olsa sonra bela rüzgarları üzerine hücum etse de, o maruz kaldığı bu belalardan dolayı, Allah Celle Celaluhu'ya karşı sızlansa, ona ne ilmi, ne de güzel amelleri fayda vermez. Nitekim, kutsi bir hadiste, Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kim ki, benim takdirime razı olmaz, başına gelenlerden dolayı sızlanır, ve benim kendisine verdiklerime şükretmezse, o kendisine benden başka bir ilah arasın. Ve hep İbni Müneppih anlatır. Peygamberlerden biri 50 sene ibadet eder. Sonra Allah Celle Celaluhu vahi yoluyla kendisini affettiğini bildirir. Peygamber: "Ya Rabbi, benim neyimi affediyorsun? Ben günah işlemedim." deyince Allah Celle Celaluhu bir atar damarına emreder. O gece Damarın vuruş ve atışlarından uyuyamaz. Sabahleyin gelen vahiy meleğine şikayetçi olur. Bunun üzerine melek şöyle der. Rabbin sana diyor ki, 50 senelik ibadetin bu damarın şikayetine bile muadil değildir.